Bu sıralama önemli değil. Kur'an'da gerçi bir sıralama var ama o sıralama ikincisi hüküm. Üç Sultan Burada bir şey var. O da ibadet... O da ibadet. Şimdi ayet-i kerimede ne diyor Allahu Teala? اِنْهِيَ اِلَّا اَسْمَاعُنْ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ اَاَبَعُونَ Bir, Allahu Teala kafirlere ait bir isimlendirmeyi reddederken, aslında mefhumu muhalifinden kendi isimlendirmesini söz konusu ediyor. Onu önemsiyor yani Allah teala. Ve alleme ademel esme abulleha. Ademe isimlerin hepsini öğretti. İsim, şeylerin ismi. Mesela ne diyor? Velke el kitabu. Inne her ve el Kur'an. Gibi. Öyle mi? Haza kitabun yanfiku aleikum bil hakki. Bak isim bu nedir? İsimlendiriyor. İsmi işaret Kur'an, el kitap. Zelika <gülüyor> hudallahi yahdi bihi men yasha. Bu işte Allah'ın dilediğini kendisiyle hidayete erdirdiği Allah'ın hidasıdır. Şimdi Burada el-hüda derken Allahu Teala el din kayyim derken dinine hüda mesela dinine hüda sırat-ı mustakim, değil mi? Ondan sonra bu gibi isimler verirken Allahu Teala aslında o hüdanın o ismin içerisinde neler olduğuna dikkatimizi çeker. Yani sırf hüda kelimesinin sözlük anlamına işaret etmez öyle mi değil mi ihdina esiratel mustaqim derken biz bizi müstakim olan yola koy şimdi bunu Türkçe anlamını al insanlara kitaptır dindir diye ver bunun mutlak mücerret anlamda anlamını ver ne ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Onun için isimlerin, kavramların Allah'ın Kur'an'da övdüğü sıfatların içeriğine dikkat etmemizi Allah ister. Diğeri hüküm. Ne dedik? Sultan tabi ikinci olarak zikredilmişti bizim ayet-i kerimimizde. Hüküm üçüncü olarak zikredildi. İbadet dördüncü olarak zikredildi. Sonra insanların şükretmediğinden, çoğunun şakir olmadığından bahsetti allah Teala. Şimdi biz buraya baktığımız zaman bir Allahu Teala bir şeye isim verir. O ismi biz tahhir ve tebdil etmeyeceğiz. Neden? فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي ف۪يلَ Bakara suresinde. Allah-u Teala diyor ki Yahudiler için فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا zalim olanlar yani küfre girmiş olan o zalimler küfürlerinin zulüm sıfatıyla kafir olanlar. Yani zulüm sıfatına olan küfür ismiyle kafir olanlar Allah'ın onlara gönderdiği kavlin dışında bir kabil uydurdular. Onun yerine başka bir kavil koydular. Söz koydular. Burada ismi teddil ve tahriftir. Neden? Allah'ın isimlendirmesini kabul etmedik. Bir insan Allah'ın verdiği ismi kabul etmezse Allah'ın verdiği hükmü de kabul etmez. Allah'ın verdiği hükmü kabul etmeyen, Allah'ın hüccet, bürham ve delil olarak gönderdiği şeyi de kabul etmez. Etmemiştir. İman ettiğini söylese bile. Böyle bir insan, haliyle Allah'a ibadet etmeyen bir insandır. Yani muvahhit, müslim, muhlis olmayan bir kimsedir. Şimdi Kur'an, ayetleri evet, işte onlar isimlendirdiğiniz şeylerdir. İşte Allah onu hakkında sultan indirmedi. Hüküm ancak Allah'ındır. Böyle mi demek istiyor allah Teala sadece? İnil hukmu illa lillah derken aslında bu ayet dinin nasıl ikame edildiğini bize gösteriyor. Allah'ın dinini nasıl tanımladığını, o dinin neler içerdiğini bize söylüyor. Öyleyse bir şeyin hükmünü verdiğin zaman o şeyin ismi de vardır İslam'da. Öyleyse biz İnsanların ismini vermezsek hüküm de vermemiş oluruz. İsmini verip hükmünü zikretmezsen bu da olmaz. Hem ismini vereceksin hem hükmünü vereceksin. Allah eşyaların hakkında hem isim hem hüküm indirmiştir. Maalesef Müslüman alimlerden bir tanesi 40 kitap yazmıştır. Seyyid kutubun yöntemini eleştirmek maksadıyla, halbuki aynı teşkilatın adamlarıdır. Teşkilatın en tepesindeki adam Nahnu du'atun la hudat diye bir kitap yazmıştır. Biz davetciyiz, biz kadı değiliz. Maalesef maalesef o zannına göre hareket etmiş olan bir insan Allah Ama Allah isim koymuşken bir şeye ve birilerine hem biz o şeyin ismini, hem de Allah'tan onun hükmünü öğreniyoruz. Neden biz tadı değilmişiz? Biz kendimizi kadı zannedersek, yani haşa mahkemedeki şer'i hudutları takbik etmek anlamında mı kadı kabul ediyoruz? Yok öyle değil. اَمَرُ اَنْ لَا تَعْبُدُ اِلَّا Allah kendisinden başkasını ibadet etmediğinizi emretti. وَمَكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ ve وَرَسُولُ اَمْرًا Allah ve Rasulü bir şeyde hüküm verdikten sonra hiçbir mümin erkek ve mümin kadının kendi işlerinin hiçbir şeyinde seçenekleri olamaz. Benim seçeneğim yok. Allah hüküm verirse ben o adamın hükmünü söyleyeceğim. O toplumun hükmünü söyleyeceğim. Söylemek zorundayız. İşte bu dini tarih Dini şeylerin isimlerinde, şeylerin hükümlerinde kahrif etmeye başladığı zaman bilin ki o insanların elindeki Kur'an ve yaptıkları ibadet onlara hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bugün toplulukların dinden uzaklaşmaları ve Kur'an'dan hiçbir nasip almamaların temeli burada yatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabilerden bir tanesi Allahu alem diyor ki ya Resulallah ee, Resulallah diyor ki bu ilim aranızdan kalkacak. İlim aranızdan kaldırılacak. Nasıl olur ya Resulallah? Bakın biz öğrendik. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza öğrettik. Ezberlettik. Nasıl olur? Bakın diyor Yahudilerin elinde Tevrat, Hristiyanların elinde İncil var. Onunla amel etmediler. Onlara ne faydasıdır? Şimdi işte Müslümanlar da Allah'ın indirdiğiyle amel etmek Sadece bu değildir. Şimdi, bunların hepsini ilga ettik, iptal ediyoruz, geliyoruz, şundan medet umuyoruz. O da hangisi? Bunun, böyle koca bir daire, bunu şu kenarındaki bir şeye sarlıyoruz. Yani, yani, nasıl ibadet ediyoruz biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Uçurumun, kenarındaki bir adamın, hali gibi bir durumda ibadet ediyoruz. Onun için Allah'u Teala Kur'an ki onlara, kenarda Allah'a ibadet edenler. Bir harfin üzerinde Allah'a ibadet edenler. Harf, taraf, bölüm, kısım anlamına gelir Arapçada. Şimdi sadece zikretmeye ibadet ve din adını verenler var. Sadece siyaset yapmaya din adı verenler var. Sadece felsefe yapmaya din adı verenler var. Var var ve devam ediyorum. İşte bu Allah'a harf üzere ibadet etmedir. Kenarda gitme kenardan gidiyorsun. Kenardaki insan her zaman düşmeye mağruzdur. Şimdi düşmez biraz düşer. Dolayısıyla Allah ed-dinül kayyimi tarif ederken, zelik ed-dinül kayyim derken, neyi ifade ediyor? Dinül kayyim olan Allah'ın dini İslam, bir şeylerin isimlerini içermiştir. Bu isimleri kendisi verir, Resulü verir. Veya muttaki olan mü'min alimler, müstehit alimler onu Kur'an'ın elfazından, delaletinden, siyah ve sivakından çıkarırlar. Hüküm, Allah'ın hükümleri, Allah'ın emri, Allah'ın kazası, emri ve nehir. Bir, sünnetullah anlamında olan hüküm vardır, biz buna girmiyoruz. Tamam mı? Sünnetullah Allah anlamında olan hüküm vardır, güneş belli bir zamana kadar ve şemsu alim. Güneş kendisine takdirilmiş olan bir zamana kadar cereyan edecek yörüngesinde dönecek görevini yapacak. Bu sünnetullah içindeki olan hükümdür. Ama burada asıl bizim bahsettiğimiz hüküm şeriat anlamında olan hükümdür. İsimleri ve sıfatları zikreden Eşyayı, insanları, onların dinlerini, itikatlarını bize anlatan Allah'ın hükümlerini ediyoruz. İşte sultan nedir? Sultan ne zaman oluşur? Kur'an'ın sultan olması ve Allah'ın emirlerinin sultan olması ne zaman oluşur? İsimlerde ve hükümlerde. Allah'a ubudiyet tam yerine gelirse, ki bu zaten hepsinin sonunda gelir, bunun böyle ayırsak da mümkündür ibadeti, bu ikisinde Müslümanlar gerçekten Allah'ın muradını tahkik ettirirlerse veya güçlerinin yettiği kadarın mükellef olma sınırları içerisinde yapabildiklerini eda ettikleri zaman allah Teala o zaman bunun hakikatini şu sonuç olarak bize verecektir. İbadetin hakikati ve bu iki isim ve hükmün hakikatini tecellisiyle Sultan oluşu Kur'an'ın İslam'ın sultan oluşu o zaman gerçekleşecek. Aksi takdirde bugün insanların kendi heva ve hevesleriyle şeyleri isimlendirmeleri, dinleri, itikatlar, inançları isimlendirmeleri ve Allah'ın isimlendirmesini geriye bırakmaları gibi yanlış bir şeyle karşı karşıya kalırız. Ki bu da maalesef bugün en çok ızdırap çektiğimiz durumlardan bir tanesidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle... Tövbe suresi 36. ayet-i kerimede aynı ifadeyi kullanıyor. Aynı terimi kullanır. Kur'an'ın terimidir bu. Ed-dînül kâim. İnne 'iddet eş-şuhûri Allah'ın katında ayların sayısı 12 olarak 12 aydır. 12 olarak aydır veya ay olarak 12'dir. Yumuşaklık, semavat, yuval arda, gökleri ve yeri yarattığı gün Allah ayları 12 olarak belirlemiştir. Tamamdır böyle. Ne eksik, ne fazla aylar 12'dir. Allah Allah isim, sayı, beheb Allah. Ayların tamamının ismini Kuranda zikretti mi? Zikretmedi. Sayısını koydu mu? Koydu. Şimdi Müslümanlar kalkıp ayları değiştirseler ne olur? Ayları 12 buçuk ay yapabilir misiniz? 13 yapabilir misiniz? Haydi tam ortadan bölelim 24 yapalım ikiye atlı Yapabilir miyiz? Yapılır. Ne olmuşsun ki? Yani alırsın kalemi eline, hesaplarsın. 24 ay yaparsın, takvime de ona göre belirlersin. Ama bu ne olur biliyor musunuz? Allah'ın koyduğu düzeni alt etmek olur. Hangi anlamda düzendir? Yani bizden şeriatata tabi olma noktasında 12 ay zikrettiği düzen. Yoksa sünnetullahı bozma değil. Şu istediğiniz kadar uğraşın. Ay 12 tanedir. Yani bu ay bir yıl içerisinde 12 kez batıdan doğar ve 12 kez de doğudan doğar. Yılda. Gerçi bunu derken e, günlerini kastetmiyorum. Bidayet ve nihayetini kastederek söylüyorum. Tabi daha fazla doğar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi batıdan bir kez doğar. Doğan birçok gezdi var. Yani onu kastetmiyorum, sayısal olarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Minha 4 hurum, bu ayların dört tanesi haram aydır, haram kırılmıştır. Ama 4 hurumdan maksat dört tanesi ihram aydır. Ama bugün zındık mı münafıklar? Çıkıp diyorlar ki efendim yılın her mevsiminde insanlar aç yapabilsin. Allah Allah. Allah diyor ki 4 hurum dört haram aydır la taktulus sayda ve entum hurum Allah Allah <gülüyor> aylar hurum oluyor, insanlar hurum oluyor olur mu böyle şey diyebilir birileri siz ihramlı iken av hayvanını öldürmeyin ihramlı iken ismi hurum siz hurum iken, ihramdayken, siz dört haram aydayken demiyor allah Teala. Ama burada ne diyor? Minha o on iki aydan dört tanesi hurum ayıdır. Nedir hurum ayı? İhram ayı, haç ayı. Hadi gel sen bunun dışına çıkar bakalım. Hı? Ve haçın da gününü, zamanını, mekanını Allah'ın kitabı ve Rasulü'nü sünnetiyle biz tanıyoruz. Bunu tebdille tahhir mümkün mü? Adam ne yapıyor? Tahhir ediyor. Hem zamanı, hem mekanı, hem sayıyı tahhir etmeye çalışıyor. Bu adam Allah'ın hükmünü tahhir ediyor. Bu adam dinle savaşıyor. Sizin haberiniz yok. Allah'ın isimlendirmesiyle savaşıyor. Bırakın Allah'ın hükmünü kabul edip etmemesini. Allah'ın koyduğu isimleri bozuyor önce. İsimleri yerinden sallıyor, sarsıyor. Sonra diyor ki ben Allah'a iman edeyim böyle bir şey iman olmaz Ve bunun devamında ne diyor allah Teala? Çok ilginç. ذَلِكَ dinul دِينُ Neresi bunun dinul kayyim? Bir materyalist, bir layık sorabilir. Bunun neresi dinul kayyim? Allah gökleri ve eriyeti yarattığı gün ayları on iki olarak tespit etti, yarattı. O aylardan dört tanesi de haram aydır. Buna da Allah dinul kayyimdi. Hadi bakalım. Buradaki ed-dînül kayyimle buradaki ed-dînül kayyim bir mi? Yani Yusuf 40 ayetindeki ed-dînül kayyim ile Töre Suresi 36. ayet-i kerimesindeki ed-dînül kayyim aynı şey midir? <gülüyor> Bağlam olarak baktığınız zaman sanki aynı değil gibi gözükür. Ama aslında aynıdır. Neden? Çünkü Allah bir şeye isim vermişse, koyduğu isimde, hüküm vermişse, koyduğu hükümde, sayısına bahsetmişse, bahsettiği sayı neden bahsetmişse, o tek başına eddinül kayyimdir. Allah erkeklerin kadınlara nispeten iki pay almasını söylemiştir. Her durumda değil ama. Ee, adam diyor ki hayır diyor. Kadınlar ve erkekler aynı şekilde pay almalı. Eşit pay almalı. Ne oldu bu insanın yaptığı? Erdinül kayyüm min sıfatı olan Allah'ın isimlendirmelerinden bir ismi, Allah'ın hükümlerinden bir hükmü, belirlediği sayılardan bir sayıyı ne yapıyor? Tahrif ediyor. Tahrif ettiği zaman Allah'ın koyduğu hükmede, Allah'ın seçtiği ismede muhalefet etmiş, daha doğrusu Allah'a karşı koymuştur. Ve kafirlerde ama. İşte allah Teala bunu hevaya uymak olarak tanımlıyor. Bu hevadır. Bir diğer ayet-i kerimede Rum Suresi ayet 30 فَاَقِمْ وَجْهَكَ dini حَن۪يفًا Öyleyse ey Muhammed ayetin üst taraftaki ayetlere değinmiyoruz. Öyleyse müşriklerin halini izah ettikten sonra daha önceki ümmetlerin halini فَاَقِمْ وَجْهَكَ dini حَن۪يفًا Öyleyse ey Muhammed yüzünü hanif Allah'a itaat etme, Allah'a takva ve ihlasa ibadet etmenin adı olan dine karşı yüzünü hanif olarak çevir. İkame et. Yani yönünü yönelişini ikame et. İşte Allah'ın üzeri insanları halk ettiği fıtrat bu fıtrattır. Fıtrat Allahi leti fatarannese aleyha. Bu fıtrattır. La tebdile li halkillah Allah'ın yaratmasına hiçbir tebdil yoktur. Şimdi Allah'ın yaratması Allah cismi de yaratır, manaları da yaratır. Küfür elle tutulmaz. Tutulur mu? Ama ismini koymuş küfür demiş. İsmi yarattı. Halk etti ismi. Şeyi halk etti. Şeyleri, isimleri ve sıfatları halk ediyor. Ve bize öğretiyor allah Teala. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın halkına tebdil yoktur. Allah bir şeyi nasıl halk etmişse öyle kalmalı. <gülüyor> ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيْمِ İşte el-qayyim olan din budur. Niye? Bir, hanif olarak yüzünü Allah'a çevireceksin, Allah'ın fıtratını, halkını bozmayacaksın, hem kendi bedenine hem tabiatta hem insanlara yönelik olarak işte bu dini kayımdır. Allah'ın aylarının sayısını çevirmeyeceksin, değiştirmeyeceksin. O aylarda belirtilmiş olan ibadet aylarını bir ileriye bir geriye almayacaksınız. Yani tey, 30 sene önceden diyeceksin ki 1997'nin efendim Ramazan ayı ocağın birinde başlayacak. <gülüyor> Adama bak ya, <gülüyor> nasıl biliyor? Öyle bir şey olur mu? <gülüyor> Hilale bakacaksın, o kadar. Basit. Yani bizi hilali gözetlemekten hesaba kaydıranlar, Allah'ın hesabını bozmak isteyenlerdir. Rü'yet, bizden istenen bu. Neden rü'yetle mücadele ediyorlar? Halbuki hesap da doğru olabilir. Aslında dakik bir hesap yanılmaz. Ama yanılmadığını söylemek de yanılmaktır. Dakik bir hesap yanılmaz. Ne zamana kadar Allah'ın takdir ettiği zamandır yanılmaz ama belli bir gün gelir ki ay yörüngesinde bir gün geçikir, bir dakika geçikir, bir saat geçir, bilmiyorum ne olur bir şeyler olacak belki de zamanla. Ama henüz biz görmedik ama dakika dakika kaymalar var. Saniye saniye kaymalar var. Yüzyıllarda bir kayıyor bu. Bir dakika birkaç dakika. Şimdi böyle olursa insanlar ne yapıyorlar isimleri, e, hükümleri, Allah'ın koyduğu sayıları değiştiriyorlar. İşte Allah basit bir şeyi zikrediyor. Za'liket dinul kaim diyor. Bu kaim olan dindir. Gökleri ve yerleri yarattı. Yarattığı gün ayları 12 olarak belirledi. Niye buna eddinul kaim diyor? Niye buna eddinul kaim diyor? Sonra neden Allahu Teala kendisine başka ibadet, başkasına ibadet edilmesine dinul kaim diyor? Eddinul kaim. Bunları hepsini bir araya getirip düşündüğümüz zaman, yani Allah'a uluhiyetinde ve rubbiyesinde tam teslimin adına İslam denir. Eğer böyle bir teslimiyet söz konusu değilse, ne din vardır, ne de o insanlarda İslam iman vardır. Teslimiyet olacak. Bunun için Allah-u da en küçük bir şeye bile dini kayım diyor, yani dört haram aydan bahsediyor. Bu dini kayımdır diyor. Allah Allah. Yani bunu tarif ettiğin zaman Allah'ın kayyim olan dinini tarif etmiş olursunuz. Allah'ın kayyim dinine de tebdil, tağhir, kimsenin sokma hakkı yoktur. Evet. <gülüyor> Oku bakayım orayı. Orası biraz farklı da. Hıhı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> selamutları fiziksel olarak en doğru. Evet. Şimdi orada o son cümle yok bakayım. Hayır, yanlış çevirdim. Velika'd-dinul <gülüyor> qayyime. <gülüyor> Zaliked-dinul ümmetil qayyime. Yanlış çevirdim. Bu kayyım olan ümmetin dinidir. Yani Allah için kıyamda olan ümmetin dinidir. Çünkü Arapçada bu tariftir ama izafe ile tariftir. Sıfat ve mevsuf cinsinden olan bir tarif değildir. Yani ed-dinul kayyim ile dinul kayyime ayrı şeylerdir. Ama dinul kayyime ibaresindeki din bu dindir. Ed-dinul kayyim. Dir. Ama oradaki el-kayyime kelimesi ümmetin sıfatıdır. Yani mümin ümmetin sıfatıdır. Onun için müfessirlerimiz ve âlimlerimiz der ki bu yani tayyib olan ümmetin dinidir. Allah için kıyam edecek olan ümmetin dini hangisidir? Ve ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lehuddin hunafa ve yuqimussalata ve yu'uzzekata. Ve zalika'd-dinul Şimdi yukarıda bir topluluk tanımlanıyor. O topluluğun yaptığı ameller tanımlanıyor bundan ötürü kayyim olan bir ümmetin dini neymiş? Allah'a tevhid üzere, ihlas üzere ibadet etmek, Hanif olmak, Allah'a ortak koşmamak, namazı ikame etmek ve zekatı vermek. Eğer bunu yaparlarsa dinde kardeşinizdir diyor allah Teala. Bunu yaparlarsa o insanlar ve topluluklar dinde sizin kardeşinizdirler. Okumadık mı? Tövbe suresinde. Eğer namazı ikame ederler ve zekatı verirlerse, onlar sizin dinde kardeşlerinizdirler. Onun için 65 milyon kardeşiz diyen adam, oy toplamak için konuşuyor. Ve kimse onu kardeş kabul etmeyecek. Hadi kardeşleri buyursunlar. Bir yardım etsinler kendisine. Buyursunlar. O öyle şey. Evet, gelelim Yusuf Aleyhisselam'ın, o iki arkadaşıyla ilgili, rüyasını ta bu kadar uzun bir hadiseden sonra açıklayışına. <gülüyor> Burada şu ifadeyi de açıklayalım öyle geçelim. Yukarıda velakinne'n-nâsi lâ 38. ayet-i kerimede fakat ancak insanların çoğu şükretmezler. 40. ayette velakinne ekseren-nâsi ya'lem. Şimdi yukarıda Tevhid dini olan İslam'dan bahsedilirken insanların şükretmediğini, neden şükretmediğini, وَلَكْنَاكْفَانَنَّاسِ İnsanların çoğu kendilerine nübüvvet, risalet ve hüküm geldikten sonra, kitap geldikten sonra, o nebilerin kadrini, kıymetini bilmediler. Çoğu isyan ettiler, küfür ettiler. Ancak, Allah'a ibadet ediyoruz diye, Şirk ve dalalet içinde sapkınlıkta olanların durumu da insanların çoğu bilmezler diye ifade ediliyor. Neden orada bilmezler deniliyor? Çünkü dalalete sapınca ilimden uzaklaşınca la ya'lemun söz konusu olur. Nimet geldikten sonra da nimeti inkar etmeye onun için üstteki ayet-i de şükretmezler denilmiştir. Yani hepsinin delaleti ve ifadeleri farklı farklıdır. Ey iki hapishane arkadaşım! Ya ya Sijni. Ey iki hapishane arkadaşım! Emme ehadukuma sizden birisine gelince feyesgî rabbehu Khumran. Rabbine yani o seyyidine, azize şarap ikram edecek. Yani çıkacak ona hizmet edecek. Yine sakinliğini yapacak onu. Bu amel öbürü ise diyor: Fayus labu, çarmıha gerilecektir. Feter kulut dayru minrasihi kuşlar gelip onu kafasından yiyecekler. Gagalarıyla onu kafasından parçalayarak yemeye başlayacaklar. diye el amrul lazi fihi testeftyan. Fetvasını istediğiniz, açıklanmasını, cevabını istediğiniz emir kesinlikle yerine gelmiştir. İşte bizler bütün Peygamberlerin hayatlarını anlatırken, sünnetlerini anlatmaya çalışırken, neden diyoruz ki Peygamberlerin rüyası bile vahidir? İşte ayetleri ve delaletleri Kur'an'da af açık, zahir ortada. Bir peygamberin rüyası vahiy oluyor da, bir peygamberin rüyası Allah'ın kelamı olarak Kur'an'da bize zikrediliyor bir hakikat, akide ve din meselesi olarak önümüze çıkıyor da, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu bir söz bize bir şey ifade etmeyecek icabı. O sünnet olmayacak veya şeriat olmayacak. Ya rüyası peygamberin şeriatı. Rüyası vahiy. Peki la, rüyası vahiy olan bir peygamberin acema konuşması hevadan mı olur? Allah onu hevadan da konuşmadığını söylüyor. Şimdi Kur'an'a gelince hevayla konuşmayacak yani garantisi olacak, korunmuş olacak kendisi söylemiş olunca peygamberin korunmuşluğu söz konusu olmayacak mı? böyle bir verilmiş olan nübüvvetin bir bölümüdür zaten akide kitaplarının tamamında da Buhari ve Müslim'de de nübüvvetin vahyin ilk genişine dair hadislerde gördüğümüz gibi peygamberlerin rüyaları vahyudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de ilk vahiy ne zaman gelmiştir? Rüyasında gelmiştir. Şimdi rüyayı nasıl garanti altına alacaksınız? O bir insandı. Rüyayı nasıl vahiy olarak kabul ediyoruz da Peygamberin hüküm verdiği bir şeyi vahiy olarak kabul etmeyeceğiz. Bu mantıkın sakat bir olay. Yani bir yerde e, Kur'an'a sığınarak bir yerde peygamberin sözüne itibar edilmeyeceği mefhumu muhalefetini çıkarıyorlar. Bu yanlış bir olay. Ve diğerini diyor, kuşlar gelip başından yiyecekler, hudiye el emur lezi fihi tesleftiyan. Kendisi hakkında sorduğunuz şey, hudiye emredilmiştir, hükmü verilmiştir, tamamlanmıştır. Bundan kaçmanız ve bundan kurtulmanız mümkün ve dışarı çıktıkları zaman gerçekten de ne oluyor, birisinin işte anlatıyorlar, müfessirler, nakiller yapıyorlar, diyorlar ki işte ikisi birbirlerine düşmüşler, birisi diğerini gambazlayıp öldürtmek için, işte aşçı olan demiş ki işte ilk şarap ikram edenin şarabında zehir var, efendim içmeyin demiş, onda zehir var, öbürü bu yemekte zehir var, efendim yeme demiş, tamam mı? aşçıya demiş ki iç şundan o zaman demiş içmiş ölmeyince tutmuş onu yapmış çarmaha gelmiş yalan söylüyorsun demiş yemeği de köpeklere vermiş şey içkiyi ona içirince ölmedi yemekleri köpeğe verince köpekler ve hayvanları ölmüş dolayısıyla hain olan kim olmuş oldu aşçı olan çıktı ortaya ve aşçı olanı ne yaptı o zaman azizi veya idarecisi onu da idam ediyor ve bu şekilde Yusuf aleyhisselamın nesi çıktı ortaya rüyası mucize olarak Allah'ın bir hükmü ve vahyi olarak tahakkuk etmiş oldu. وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجِب مِنْهُمَا Yusuf aleyhisselam onlardan kurtulacak gibi olana yani kurtulacak olanı bildiği için hani rüyayı tanımladı ya burada zannediyor diyor. Şimdi zanne'yi nasıl orada peygamber zannetti yani basit halk avam dilindeki zan olarak açıklayabilirsiniz. Söyleyebilir misiniz onu? Zannettim. İşte böyle avami biçimde fıkıhtaki zan kavramına yaklaşıyorlar ve bir sürü hadiste gürültüye gidiyor. Zan ifade eder. Yani ilim ifade etmezmiş. Zan ilim ifade eder demektir Allah'ın kulları. Zan ilim ifade eder demektir Allah'ın kulları. Yufidu zanne. Yani onunla amel etmeye ifade verir, fayda verir. İzah edemiyorum ben. Çatlıyorum, patlıyorum. Karşımdaki insanlar duvar gibi anlamıyorlar. Tabi sizi kastetmiyorum. O kurtulacak olanlardan bildiği kimseye dedi ki, ''Uzkurni inde rabbike'' ''Beni Rabbinin yani seyyidinin, efendinin, kralının yanında'' Beni hatırla ve an. Yani benim bu sözüm gerçekleştiği zaman sen bunu krala söyle. Gerçekleştiği zaman krala söyle. Fe ensahu'ş şeytanu zikre rabbihi felbisa Şeytan o kurtulan adama efendisine Yusuf'u hatırlatmayı unutturdu. Ve böylece Yusuf da zindanda felebise fis sicni bi'd asinin bi'd asinin hapiste kaldı. Bi'd asinin Arap tabirinde ya 3 ya beş. Üçle beş 5 arası. 3 ile 7 arası. 3 ile 9 arası Onla 20 arası olan sayılardır. İbn Abbas demiştir ki 12 sene hapiste kaldı. Bunun üzerine 12 yıl daha kaldı. Ama galip olan görüş Zindandan kurtulan o iki kişinin birisinin idamından sonra 7 yıl daha kalmış. Zindanda tam 7 yıl daha kalmış. Bazı sufiler garip garip şeyler anlatmışlardır bu ayet-i kerimeler hakkında. Onlara kesinlikle girmek istemiyorum. Burada e, kralın rüyası var. O rüyayı kısaca geçirelim. O rüya da mucizedir allah Allahu Teala böylece Yusuf Aleyhisselam'ın oraya gitmesini ne yapıyor? Bak birincisini de hatırlamadı. İki kişi kendi rüyalarını hatırlamadılar. Ama kral görünce bir rüyayı olay çok daha vahim, dehşet bir şey olduğu ortaya çıktı. Ve hemen dedi ki Yusuf'u çağırtın. Yusuf bunun size tefsirini yapar. Ve kâlel meliku kral dedi ki inni eraseb'a bekaratin simanin yakulehunn seb'un ijaaf ben 7 tane çok semiz böyle etli inek görüyorum onları yedi tane cılız mehazil Arapçada mehazil den cılız inekler gelip yiyor Allah Allah Ay şeyler görüyor rüyasında aslında böyle şey olur mu ve seb'a sunbulatin khudrin ve ve ondan başka da 7 tane yem yeşil başak ve yedi tane de kuru başak görüyoruz. Bazıları diyorlar ki bu ayet başakla ilgili açıklama da, yani başakla başağı görmüş Çünkü orada yeme fiiline atfetme var ya, oradan o şekilde açıklama yapmışlar. Ya eyyuhel mele'u, topluyor önemli adamlarını. Gelin, ey benim işte arkadaşlarım, meclisim, parlamentom falan. Söyleyin nedir bu rüyayı, bana bir açıklayın. Bana fedda verin, efdûni. Bu konuda bana fetva verin diyor, bak dikkat edin, fetva, eftuni diyor. Fi <fî> rüyaya, rüyam hakkında, inküntüm lirru'ya ta'burun, eğer siz rüyayı açıklayabiliyor ve tefsir edebiliyorsanız bana bir rüyamı, bu rüyamı açıklayınız. Alu, o gelen önemli kimseler, kahinler, hahamlar, her neyse, dediler ki, edgaf-ı ahlami, karışık şeyler bunlar, yani hayal meyal ürünü şeyler bunlar, bir rüyadır nihayet altı üstü. Biz bunu nereden bilelim? وَمَا نَحَنُوا بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَانِ bi’alim Biz ahlamın teevilli ile alim değiliz. Yani ahlamı teevilini bilmiyoruz. Niye? Buradan şunu anlıyoruz. Birileri diyor ki evliyaullah rüyalara bile tasarruf eder. Adamların bir işi gücü yok. Böyle cılız cılız işlerle uğraşıyorlar. Benim rüyamdan ona ne? rüya görürüm görmem sana ne rüyayı Allah. Im. sen işin ne rüyamda benim yani Allah rüyamı yaratacak senden müdahale edeceksin Allah'la beraber benim rüyamı yaratacaksın öyle mi ortak olacaksın Allah'a bu nasıl iş benim rüyam nasıl giriyormuşsun sen sen biliyor musun benim rüyama girdiğimi bilgin var mı Adam gelin ki, şeyhim seni rüyamda böyle böyle gördüm, şeyhin hiç haberi yok. <gülüyor> Öyle mi? O, onu rüyalara sokuyorlar, rüyalarda tasarruf sahibi olur. Hadi bir dünyada bir tasarruf sahibi olun da sizi bir görelim ya. Küfre, şirke karşı bir tasarruf sahibi olun da bir görelim. Hiç küfre, şirke karşı şeyhler tasarruf sahibidir deniliyor mu? Yok rüyalarda, masallarda tasarruf sahibidirler. Faysiz. Ne olacak? Ellerine hidayet alınmış bir topluluğu sen de kandırırsın, öbürü de kandırır. İsteyen her hevasını nefsine uyan kandırabilir. Burada ilginç bir şey var. O zaman Mısır'da kâhinler vardı biliyorsunuz. Fakat bu Aziz'in dönemi 200 yıllık falan bir dönem deniliyor. Bunlar Arap kabilelere Amalika'dan gidip Mısır'ı işgal etmiş ve Mısır'a hakim olmuş olan kimselerdi. Bunların döneminde kahinlik belki de azdı. Dolayısıyla kimse cevap veremiyor. Yani Musa'nın firavunun zamanında olsaydı Musa'nın rüyasını yorumladılar. Bir çocuk çıkacak senin tacını tahtını mahvedecek. Aa, rüyayı yorumladılar bak Firavun adamları. Ama Aziz'in adamları rüyadan bir şey anlayamadılar. Vallahi bilemiyoruz bunu dediler. <gülüyor> Bunlar yani insanın rüyasında kaos işte gördüğü karabasan marabasan diyorlar ya halk arasında. Böyle şeylerdir. Biz bunları anlamayız dediler. <gülüyor> o zaman yani tam yedi yıl sonra dikkat edin. Yedi tane inek şişko seviz. Yedi tane zayıf cılız inek. Yedi tane yeşil başak. Yedi tane kuru başak. Yedi yıl hapiste kalmak. Allah isimleri ve sayıları şeriatında zikrediyor. Kitabında zikrediyor. Önemi var. Hikmeti var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken de, ibadet ederken de sayıların, mekanların tekini tercih ederdi. Pazartesi oruç tutardı, Perşembe oruç tutardı. Anlaşıldı mı? Su içerken üç nefeste içerdi. Lokmaları hep tek yapmaya çalışırdı. Resulullah lokmasını bile sayıyordu. Bizim gibi önüne ne gelirse yemiyordu. Veya sayısını bilmeden yutup götürmüyordu. Biz sayısını bilmeden yiyoruz. Yediğimizin sayısını bilmiyoruz. Kaç lokma aşırdığımızı bilsek o zaman işler düzelecek. Ekonomi ve iktisadın kökü orada. verir. Tabii. Neden? Bakın neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan biraz pencere açalım bu tarafa. Niye diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lokmanız yere düştüğü zaman onu alın şeytana bırakmayın diyor. Hı? Günlük Türkiye'deki ekmek israfı kaç milyar biliyorsunuz? 684 milyar. Bu bilinen dikkat edin istatistiklerin tespit ettiği bu. 684 milyar deniliyor. Belki yanlış duymuşumdur. Belki 400'dür. Belki falan. Ama dikkat edin. Neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor? Bir tek insanın günde israf edeceği bir gram ekmek, Türkiye'de 55 milyon gram ekmek demektir. 55 milyon gramınız ne demektir? Neye doymuyoruz? Neden israf? Neden pahalılık var? Neden zulüm var? İşte bu gibi hem israf, hem faiz, hem Sülüm devam ediyor. Sümürü devam ediyor. Adam meclisi başkanı olduğu meclisten çalıyor. Halktan hırsızlık yapıyor. Malını götürüyor, onları yiyor. Allah böyle bir topluluğa hidayet, bereket, rahmet eder mi ya? Eder mi? Vermez elbette. Ve qala allazi naca ana Allah Allah. ilginç bir şey. Burada o Şarapçı, delikanlı, şarap sunan garson, hizmetçi olan delikanlı diyor ki, hatırlıyor belli bir zamandan sonra diyor, Bade ummetin. uzun bir zaman sonra hatırladı. Onlar öyle dedi, oha dedi, şimdi ben, Yusuf bana böyle demişti, ben Yusuf'u bunlara haber vereyim. Dedi ki o kurtulanlar, o iki kişiden kurtulanlardan birisi, uzun bir zaman sonra hatırlayıp dedi ki ben size bunun ile ilgili haber vereceğim beni gönderin kime? Yusuf aleyhisselam gönderin burada ne dedi? size tevilinden haber vereyim dedi niye? Yusuf'u getirmeyecek ya henüz Yusuf hapiste kalacak aleyhisselam tevili yani rüyanın tefsirini alıp getireceği için ne oluyor? Haber vereceğim. Heh, burada ilginç bir kaide buluyoruz. Bizi gönderin Yusuf'a gidelim. Yusuf'tan size haber getirelim. Çünkü haber vahid akide de delil olmaz. Haber vahid akide de delil olmaz sanki akideyi Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin belirtiyor. Onlar da böyle bir kural koyuyorlar. Bu kurala muhalefet edemez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis, vahit haberlerde akide tespit edilmez. Yani iman edilmesi gereken olay. Hadi diyelim ki akide demedik biz buna. Peygamberin tasdiki de der misin demez misin? Bir haber geldi, sahih geldi. Vahit, vahit, vahit. Tek tek insanlardan bize geldi ama sahih Peygamberi tasdik etmek nedir? Doğru olduğunda tasdik etmek, gelen haberin doğruluğunda peygamberi tasdik etmek dinden değil midir? Bitti. Allah'a ve itaat itaatten değil mi? Bitti. Daha ne tartışıyorsunuz Haber vahit delil olmuş olmazmış. Zayıf hadis delil olmaz diye kardeşim de kurtulalım ümmet bu sıkıntılardan, çilelerden çıksın ya. Öyle mi değil mi? Zayıf hadis akideye delil olmaz deyiniz. Beni gönderin diyor. Olur böyle şey ya? Senin kaidene uymuyor bu ayet kerimeyi. Senin kaidene arz ettiğimiz zaman tutmuyor. <gülüyor> Öyle ya. Ama sen kaideni karşısında hadisleri alıyorsun böyle çıkarı veriyorsun gündemden kenara itiyorsun. O zaman o kaide dini bir kaideyse ise ve Allah'ın istediği bir kaide, onun dinine muafuk olan bir kitabına muafık olan bir kaide ve yöntemse o zaman bu ayette senin yöntemine uymuyor. E nasıl sen diyorsun yöntemim Kur'an'a uyuyor ama Kur'an seni ayetine uymuyor, yöntemine uymuyor. Böyle bir mantıksal çelişki olur mu? Dedi ki ey arkadaşım Yusuf, ey suddik, ey doğru sözlü olan, ey sadık olan arkadaşım. Allah Allah hapishanede arkadaşlık yapmış, sadık olmuş. Ya, hapishanede para almak yok, para vermek yok, ticaret yok, yolculuk yok, <gülüyor> hıyanet yok, bir şey yok. Dört tane, iki tane tabak geliyor... Alın yiyin diyorlar, iki de bardak su veriyorlar, alın için diyorlar, alıp götürüyorlar, zindanda kalıyorlar, zincirli bağlı bu adamlar. Yani sıddık olduğunu, doğru olduğunu nereden anlayacaklar? Öyle mi? Hapishanede sen mahkum, ben mahkum. Senin ne olduğun belli değil, benim ne olduğum belli değil veya belli de o kadar dar bir alanda belli. Nereden sıddık olduğunu biliyorlar canım adamın. Hapishanede gördü onun ahlakının muamelesini, konuşmasını, edebini, din anlayışını, terbiyesini. Dışarı çıkınca duydu, Yusuf başından neler gelmiş, topluluk. Toplumda Yusuf hakkında neler söylenmiş, sarayda başından neler gelişmiş. Aziz'in hanım aralarında şunlar olmuş, bunlar olmuş ama Yusuf'un suddik olduğu ta topluluğun hepsi tarafından bilinmiş. Geliyor onun için, ey sadık dostum Yusuf diyor. Eftina Bak orada da diyor ki Eftina. Allah, Allah halbuki tek beni tek başıma gönderin dedin. Burada da bize fetva ver diyor. Yani bize dediği kimdir? İşte Haberi Vahid'in en kuvvetli delillerinden olan ayetlerdir bunlar. Bize haber ver diyor. O geldiği toplumun adına konuşuyor. Resulullah da tüm Medine'deki Müslümanlar ve kendisini adına bir tek kişiyi gönderdi falan krala git diyordu şu mektubunu ona tebliğ et. Burada genç tek başına geliyor hapishaneye veya görevliler getiriyor ama haberi götürmekte sorumlu olan insan kim? O şarabı ikram eden yani Aziz'in sakisi şarapçısı olan delikanlı. Tek başına bize hapishaneye girince diyor ki bize fetva ver. Bize bu konuda bir görüş belirt demek istiyor. Bize fetva ver ne konusunda? في şimdi çok daha büyüdü İlginç Birincisinde diyor ki ben beni Yusuf'a gönderin size ondan haber getireyim onun tevilinin haberini vereyim diyor Yusuf'a geldiği zaman da diyor ki Yusuf bize bize der ki kendisini mi kast ediyor? Hayır. Ama bizlerin adına sorumlu olan emanet taşıyacak olan kimse o delikanlı. Onların adına bana söylüyor. İnsanlara döneyim ki insanlara diyor burada dikkat ediniz. Rüya tüm topluma yayılıyor. Ağızdan ağıza, kulaktan kulağa gidiyor. Ve diyorlar ki Aziz böyle bir rüya görmüş insanlar şaşkınlık içerisinde ve korku içerisinde hakikaten bu rüya başımıza büyük bir geleceği bela geleceğini mi delalettir? Acaba nedir? Onun için diyor ki insanlara döneyim umulur ki onlar bilirler. Bunun hakikatini bilirler. Bir ilme sahip olurlar. Diyor işte yedi tane semiz inek ineği yedi tane cılız inek yiyor. İşte yedi tane yeşil başa, yedi tane kuru başak. Yusuf Aleyhisselam hemen Allah'tan gelen vahiy ile tefsirini yapıyor. Rüya görüyor, rüyası vahiy. Rüyayı tefsir ediyor, tefsiri vahiy. O da vahiy. Çünkü ancak vahiy, vahiy ile tefsir edilir. Onun için Müslüman alimler demişlerdir ki Kur'an ve sünnete iki vahiy demişlerdir. Vahyeyim. iki vahiy demişlerdir. Kabul etmeyen etmiyor, o ayrı mesele. Dedi ki gâle, tezrâûne sebâ sinîne de'ben. Yedi yıl, yedi yıl, bütün gücünüz ve çabanızı sarf ederek ekeceksiniz. <gülüyor> şunu şunu ekin demiyorum ama ne gelirse önünüze on ekeceksiniz. Arma, Ar buğday, mısır, darı, ne varsa tahıl adına başakta saklanabilecek ne varsa hepsine Fema hasattım e, biçtiğiniz, hasad ettiğinizin tamamını ne kadarını hasad edebilmişseniz federuhu fi sunbulhi sunbulünde olduğu gibi bırak başağında öğütmeyin. götürün saklayın öyle illa qaylilen mimma ta yediğinizden şeyden hariç kalanı saklayınız. Ama kaç yıl yapacaklar bu ekimi Tam yedi yıl. Ya dehşet bir olay. Müthiş bir şey. Gerçekten müthiş bir hadise. Ya düşünün, dünyanın başına şu anda böyle bir hadisenin geldiğini düşünün. O gün Mısır'daki devlet, dünyanın en büyük imparatorluklarından devletlerden bir tanesi. Afrika'ya Kuzey Aslı Kuzey Akdeniz'e bilmiyorum Akdeniz'e belki de Suud Yarımadası'na işte bugün Ceziret-i Arap dediğimiz Yarımada'nın tamamına hükmeden belki bir devlet. Diğer devletler var. Yedi yıl öyle yapacaksınız. Ondan sonra gelir ثُمَّ يَعْدِي مِنْ بَعْدِ وَلْكَ سَبْعُنْ Çok çetin yedi yıl gelecek ondan sonra yedi yeşil yıl ve yedi tane inek bakara, öküz veya inek neyse. Çünkü burada öbür hayvanları da içerisine alabiliriz. Çünkü aynı cinsten ya camılsız bilmiyorum şey işte manda aynı cinsten hayvanlar. Demek ki adamlar o dönemde dikkat ederseniz bu kadar araziyi ekebilmek için ya, o şiddetli yedi yıla mukavemet edebilmek için hem ekim için insan lazım hem ekin için pulluk lazım hem ekim için hayvan lazım demek ki korkunç bir hayvan akımı oluyor korkunç bir hayvan alımı korkunç bir insan istihdamı söz konusu oluyor İşsizlik kalkıyor ortadan kimse işsiz değil herkes çalışıyor yedi şiddetli çetin yıl gelir sizin o yedi yıla hazırlamış olduğunuzu gel ne gibi? Yani yedi tane kurak yıl gelecek, yedi tane inek gelecek, yani bir zamanlar hayvanlar semizdi ama arkasından öyle şiddetlenecek ki, o artık hayvanlar, semiz hayvanlar ölecek, yerine cılız cılız hayvanlar kalacak, kıtlık olacak, evet ve o yeşil başaklarınızı bu sefer başakların yetişmediği yedi yıl gelecek. Yedi yılda başak yetişmiyor. Yedi yıl ziraat olmuyor. Yedi yıl ekim yapılamıyor. Bu ne demek ya? Şöyle basit bir şey değil bu. Yani yedi gün değil, yedi gün düşünün dünya için kıyamet kopar. Şu an için. Yedi yıl kıyamet demek. Yedi gün. Ama o gün yedi yıl. Yedi yıl, kuru yıllar, kurak yıllar geliyor, hayvanlar ölüyor, insanlar ölüyor. Bütün dünyanın her tarafında insanlar Mısır'a haken ediyorlar. Orada duyuyorlar. Orada böyle bir hadise var. Böyle bir şey vuku bulmuş ve Mısır dünyanın en zengin ülkesi haline Allahu allah alem değişik bölgelerde de olmuş olabilir. Ama <gülüyor> Mısır'a mahsus olarak ayet-i kerimeler zikrediyor. Onlara sunduğunuz yedi yıllık ürünü alır götürler, Ancak sizin depoladığınız hariç depoladığınızın da bazısı telef olmaz. Diğeri de telef olacak gidecek. Yani hem yeme içmede tükenmiş olacak hem de afetlerle şununla bununla ne olacak? Birittirde kuvvet harab olacak, tahrip olmuş olacak. Sonra diyor: "Thumma yati min ba'di zalika amun fihi yughathun nas ve fihi yasirun." Sonra onun arkasından öyle bir yıl gelir ki tam arkasından da geleceğini hem de söylemiyorum gelir ama bir yıl hangi yıl bilemiyoruz belki tam arkasındaki yıl belki bir ikinci üçüncü yıl olabilir <gülüyor> o yıllarda insanlara çok yağmur gelir iner bol yağmur gelecek yani 14 yıl sonra 15. 16. mı 17. yılda mı bilmiyoruz şiddetli yağmurlar güzel yağmurlar gelir ve insanlar her taraftan o seller yağmurları görürler ve o yıllar insanlar artık üzümler ekmeye başlarlar bilmiyorum hububat ekerler bilmiyorum ol eski 15 yıl önceki hayat yeniden döner ve insan artık hububatlardan şarap çıkarırlar, üzümlerden şıra çıkarırlar, tekmez çıkarırlar bilmiyorum şerbet yaparlar yani artık e, hayatlarını idame etmek için ihtiyaç verdikleri gıdayı yeniden elde etmeye, yeniden onu üretmeye başlarlar diyor. Bundan sonra işte 50. ayet kelime geliyor. Aziz'in hikayesi. İnşallah bunu da önümüzdeki ders buna değineceğiz. Fakat buralardan anlamamız gereken, almamız gereken dersler vardır. Bugün dünyanın tüm ekonomistleri toplansınlar şu ayetin bize sunduğu mucize, yöntem ve sistem kadar önümüze bir mucize ve yöntem koyarsınlar. Bütün insanlar bir araya gelsinler. Yapamazlar. Ancak eğer bu ayetler gerçekten Bugün ekonomistler, ziraatçiler, üreticiler tarafından bu ayetlerin değeri anlaşılsa ve bu ayetler hayata tatbik edilse, sistemler tarafından veya müslüman bir yönetim tarafından emin ol, inanıyorum ki bu ayetlerden ders alıp da öğreneceğimiz çok şeyler var. Niye? Sıkıntılar için, kıtlık için, örneği için. Bugün topraklarımızın yarısı Türkiye'de telef ediliyor, yarısından fazlası. Çiftçinin toprağa telef oluyor, heder oluyor hayır bütün topraklar bu seneye ekilecek dediğin zaman ne olur bütün topraklar bu yile girecek ben emir veririm bütün raiyeme yönetimim altında olan insanlara diyeceğim ki öbürünün de katkısı benden size size borçlu oluyorum alın şu mazotu alın şu bilmiyorum neyi bana satın parasını sizden alacağım sonra bütün halkı seferberliğe teklif edeceksin sen yürü o zaman bakalım Türkiye'de konuyu düzeliyor mu? üç düzelmiyor ama Türkiye'yi yönetenler kim? Yusuf'a iman etmeyen kimse herhalde onun için. Allah'ın selamı üzerinize olsun.